677, numaralı konu, Zeyd bin Haris'in bu husustaki rivayeti, evet, Hazreti Ebu Bekir vefat edeceği zaman Ömer'i huzuruna çağırdı, onu halife seçti, halk, Ömer'i bize halife mi seçiyorsun, o sert ve katı birisidir, eğer bize halife seçilirse daha sert ve daha katı olacaktır, Rabbine kavuştuğun zaman ne diyeceksin, dediler, Ebu Bekir, beni Rabbimle mi korkutuyorsunuz, diyeceğim ki, ey Allah'ım, onların üzerine en hayırlılarını halife seçtim.